Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Birkaç bölümdür gıda maddelerinden, yani besinlerden ve içeceklerden genel anlamda, bitkisel gıdalar üzerinde durmaya çalışıyoruz. Yani bu konuda temel ilkenin helallik olduğunu ancak, işte alkol kökenli ürünlerin, dilimizde içilmesinin ve bu şekilde kullanılmasının en önemli yasaklar kapsamında olduğunu belirterek bundan önceki bölümlerimize devam ettirmiştik. Fakat son olarak hani bunu içilmesi ister, ee, şarap olsun ister başka şeyler olsun alkol kökenliyse az da olsa çok da olsa bunun içilmesinin keyif verici olarak kullanılmasının yasak kapsamının olduğunu belirtmiş. Ama demiştik ki yani bazı e, alkol ürünleri var yani e, başta etil alkol olmak üzere bu şekilde içmek e, ya da e, keyif almak üzere değil de ya başka amaçlarla da kullanılıyor. Yani çok kullanılan bir e, madde olduğu için ya bu e, gerek e, kozmatik e, ya da dezenfektan yani temizlik amacıyla olabilir. E, gerekse yani bir takım e, işte meyve suların, e, meyve sularında gazlı içeceklerde filan e, koruyucu madde olarak kullanılabilir ya da İlaçlarda bir takım katkı maddeli olarak bunlar kullanılmış olabilir değişik amaçlarla. İşte bunların hükümleri konusuna başlamış ve bu şekilde devam ediyorduk. Ve en sonunda da yani özellikle yani çokça da zaman zaman gündeme gelen yani bu bazı bir takım gazlı içeceklerde bir takım sıvılarda çözgen olarak yani koruyucu olarak ya da bir takım aromaları çözücü olarak kullanılan etil alkolün çok az miktardaki etil alkolünün hükmünün ne olduğu konusuna başlamıştık. Ve biraz bu konuda giriş bilgilerini verdikten sonra bu bölümde devam edeceğimizi belirtmiştik. İşte şimdi isterseniz bu konudaki bizim İslam bilginlerimizin görüşlerini sizlere aktarmakla devam edelim. Genel bir ilkemiz vardı daha önce anlatmıştık. Hangi kaynaktan olursa olsun, yani ister üzümden, ister hurmadan, ister başka maddelerden, mısırdan olsun, e, e, şeker panca nereden olursa olsun. E, e, alkolün keyif verici ve sarhoş edici amaçlarla kullanılması kesin bir şekilde yasaktır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Yani bu da Hazreti Peygamber'in e, beyanlarına ve uygulamalarına dayanmaktadır. Ama acaba bunun dışındaki kullanımlarda, Genel ilken ol bu da demiştik alkolün e, özü itibariyle maddesi itibariyle necis midir değil midir noktasında düğünleniyordu. Yani bu konuda da fakihlerin farklı bakış açıları vardı ve bu yaklaşımları da e, alkolün bu şekilde kullanımlarının hükmüne de tesir ediyordu. Şimdi e, bazı şeylerde bazı ürünlerde kendiliğinden oluşan çok az miktarda alkol var. Bunda bir mahsur olmadığını söylemiştik. Ama bazı ürünleri dışarıdan az miktarda da bile katılmış olsa, etil alkol katılmış olsa bunun hükmü nedir? Bu işte bu tür alkolün necis olup olmadığına göre değişiyor. Şimdi şeye göre hani hanefi yaklaşımını tekrar ifade etmemiz gerekirse, hanefiler üzümden hurmadan bu kaynakların dışında elde edilmiş olan etil alkolün özü itibariyle haram değil, e, onların içilmesinin keyif verici olarak kullanılmasının haram olduğunu söylemişlerdi. E, dolayısıyla onlara göre e, bizim bu içeceklere çok az miktarda yani buna eser miktarı diyorlar ya da iz miktarı diyorlar. Çok az miktarda ki hani bu miktar daha önceki bölümümüzde de söylemiştik. ilgili yönetmeliklere göre hani binde üç oranını aşmaması gerekiyor. Bunu aşarsa artık o alkollü kapsamına girmiş oluyor. ya yani Bu kadar bir miktar atılması durumunda hani bunlarla ilgili Hanefi mezhebi yaklaşımı bunların özü itibariyle necis olmadığı için bunları kullanmakta bir mahsur yoktur. Yani bu şekilde bu gıdalara atılması o gıdanın o içeceğinin necis olmasına yol açmaz. Dolayısıyla herhangi bir mahsur yoktur. Şimdi bu bakış açısı aslında pek çok e, çağdaş dönemdeki fakihin e, görüşlerinde egemen ol, egemen olan bir e, bakış açısıdır. Çünkü günümüzde e, yani bu, bu şeyler e, bu tür etil alkol yani doğrudan dolayı üzümden hurmadan üretilmemekte. Bir takım şeker pancarı gibi maliyeti çok daha düşük maddelerden e, üretilmekte. Dolayısıyla bu e, haneti bakış açısına göre hamur kapsamına e, girmemektedir. Bir başka şey yine yani burada e, bir başka bakış açısı da şuydu. Yani ister e, üzümden olsun ister nereden olursa olsun etil alkolü maddesi itibariyle neciz saymayan bir görüş vardı. Ha, onlara göre de. Yani bu aslında manen bir necisliktir. Onlara göre de bu tür maddeleri bu tür amaçlarla kullanmakta yine bir e, beis yoktur. Peki bu necis kabul edenler bakımından ne diyeceğiz? Yani ister e, üzümden olsun ister hangi maddeden olursa olsun biliyorsunuz ki Şafii ve diğer bazı mezhepler hangi maddeden olursa olsun e, alkol e, maddesinin özü itibariyle necis gördükleri için ya yani bunların hani bir damlasını bile elbisede, vücudumuzda, namaz kılacağımız yerde bulunmasını mahsurlu saymaktadırlar. Peki madem ki bunlar necis necis kapsamında ise bunların içme dışında bu tür ürünlere yani içeceklere katılmasının hükmü konusunda bunlar ne düşünüyorlar? Tabii onlara göre e, bunun hükmü e, hani bu bakış açısını yani bunun necis olduğunu kabul edenlere göre de bunun hükmünü yine ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Şimdi özellikle bu Arap ülkelerindeki fetva heyetlerinde ki biraz sonra bahsedeceğim e, Din İşleri Yüksek Kurulumuzda da aslında bir önceki görüş daha fazla ön plana çıkarılıyor. Yani bunların içmek amacıyla olmadığı, bunlar serhoş edici nitelikte bulunmadığı e, ve maddesi itibariyle de e, necis kapsamında sayılmadığı için yani bunun kullanılmata bir mahsur e, olmadığı e, şeklinde. Ama bunu necis kabul edenler bakımından da ortada bir ölçüt vardır. O da şudur. İstihale diye bir kavram var. İstihale ne demek? İstihale, yani Arapçada aslında bir halden bir hale dönmek anlamına geliyor. Bir halden bir hale dönüşmek anlamına geliyor. Yani sözlük anlamı itibarıyla. Ama bir fıkıh terimi olarak da, yani bir maddenin özellikle de necis maddelerin bir takım işlemlerle ya da kendiliğinden, e, ...yapısal e, özelliklerinin değişerek başka bir maddeye dönüşmesini ifade ediyor. Bir de başka bir şeyimiz var, başka bir kavramımız var. O da istihlak kavramıdır. Yani istihlak kavramı nedir? O da yani bir e, çok az olan bir maddenin... ...çok fazla olan bir madde içerisinde, yani ona karışarak onun içinde... Aslında fiziki olarak varlığını sürdürmekle beraber ama özelliklerini kaybetmesi yani rengini, tadını, kokusunu tamamen kaybetmesi anlamına gelmektedir. Yani fıkıh eserlerimizde bu iki şeyi kullanıyor. Ama istihlak dediğimiz şey aslında yoğaltımdır. Yani çoğun içerisinde azın kaybolması anlamına geliyor. Peki yani bu az önceki katkı maddesi olarak yani aromaları özellikle de bu bazı içeceklerde aroma maddelerini, e, suyun içerisinde çözebilmek için yani homojen bir şekilde dağılımını sağlamak için etil alkol kullanıldığından bahsetmiştik. Bu şekilde kullanılan acaba etil alkol bu şeylerin içerisinde maddenin içerisinde hani bu istihlak ilkesine göre tamamen yok olursa onun içerisinde işte rengini kokusunu tadını tamamen kaybederse yok olursa acaba bu caiz hükmüne girer mi? Hani necis kabul etmiş olsak bile hani o, o görüşü dikkate alacak olursak. Şimdi aslında bu fıkıh eserlerimizde istihlak örnekleri var. Başka bağlamlarda kullanılıyor. Özellikle su ile ilgili olarak kullanılıyor. Yani şöyle ki, belki bu sularla ilgili konularda da bunu bahsetmiştik hani temizlik konusunda ele alınırken. Mesela çok miktardaki bir suyun içerisinde, hani çok miktarda deyince bu göl olabilir, deniz olabilir, akarsu olabilir büyük havuzlar olabilir. Acaba bunun içerisine hani küçücük bir işte ne, e, necis madde düşmüş olsa işte bir kan damlası düşmüş olsa veya çok e, az miktarda başka bir e, alkollü bir ürün düşmüş olsa, e, onun, onun içerisinde de rengini, tadını, kokusunu yani bunun gibi özelliklerini tamamen kaybetmiş olsa bu suyun içerisinde şimdi ittifakla bütün meslekler diyorlar ki e, bu şekildeki su necis olmaz. Yani o temiz olarak kabul edilir. İşte bu istihlakin yani azın e, çoğun içerisinde Azın kaybolmasının fıkıh eserlerimizdeki en tipik yani en öne çıkan örneklerinden bir tanesidir. Peki acaba bu örnek şeye de uygulanır mı? Hani bu bir takım içeceklerin içerisine çözgen olarak kullanılan ya da koruyucu olarak kullanılan çok az miktardaki alkole de uygulanabilir mi? Şimdi bazı görüşler ki günümüzde baskın kanaat da bu yöndedir tekrar. Bazı görüşler diyorlar ki aynı şekilde sivılar yani diğer sıvılar için de bu uygulanabilir. Çünkü Hanefiler özellikle e, su ile ilgili bu hükmü diğer sıvılara da geçerli kılıyorlar. E, yani başka bir işte bir meyve suyu, başka bir şey bile olmuş olsa aynı şekilde çoğun içerisinde bir necis madde kaybolmuş olursa dini hükmünü etmez Yani onu necis hale getirmez diyorlar. İşte bunu uygulayarak aynen günümüzde de çok az miktardaki bir etil alkolün bu şekilde çok miktardaki bir içecek içerisinde katılması durumunda bunda da bir mahsur olmayacağını beyan ediyorlar. Ee, ama bunun e, aksi yönde bir görüş daha var. Bu görüşte diyor ki, yani bu tür alkollerin suya kıyas edilmesi çok uygun değildir. Çünkü aralarında bazı farklılıklar vardır. Neden? Çünkü bir defa hani Hanefiler dışındakiler, yani klasik dönemdeki alimlerimiz, e, mesela Şafiler, Şafiler başta olmak üzere, e, bu istihlak konusunda, yani çoğun içinde azın kaybolması hükmü konusunda e, su ile diğer sıvılara birbirinden ayırıyorlar. Yani bu sadece suya özel bir hükümdür. Suyun dışındakilerde bu hüküm uygulanmaz diyorlar. Aslında onların da bazı geçer, e, geçerli sebepleri var bu konularda. Çünkü diyorlar yani su ile ilgili konular büyük ölçüde hani kolaylık prensibine dayanır. Çünkü... Yani sular yaygın bir şekilde her yerde bulunduğu için bir takım pisliklerden kaçınmak mümkün değildir. Yani bu biraz da zarurete dayalı bir hükümdür. İkincisi, suyun özelliğiyle diğer maddelerin özelliği birbirinden farklıdır. Suyun yani bir tadı, kokusu, rengi olmadığı için onun içerisine karışan bir madde kolaylıkla orada belli olabilir. Eğer belli olmuyorsa demek ki tamamen kaybolduğu anlamına gelir. O yüzden orada bunu biz kabul ediyoruz. Yani çoğun içinde az hükmünü su konusunda kabul ediyoruz. Ama diğer işte diyelim ki bir meyve suyu, bir gazlı içecek ya da başka bir sıvı, bir süt olabilir, başka bir şey olabilir. Bunların, sirke olabilir, yani bunların kendine özgü renkleri, tatları, kokusu bulunduğu için e, onun içerisine karışan necis bir maddenin özellikleri orada kolaylıkla e, gözükemez, ortaya çıkamaz, fark edilemez. Dolayısıyla hani su ile ilgili hükümleri, e belki de orada var onun kokusu ama biz fark edemiyoruz. Yani kokusu tamamen gitmemiş olabilir. O yüzden diyorlar yani su ile ilgili bu e, yoğaltım yani istihlak hükümlerini burada diğer maddelere uygulamak uygun değildir diyorlar. Yani bu yaklaşımma göre de. Hani eğer bu madde necis olarak kabul ediliyorsa, yani etil alkolü necis olarak kabul ediliyorsa, bu necis kabul edenlere göredir tabii onu tekrar söyleyelim. Necis olarak kabul ediliyorsa, sırf e, çok olan madde içecek içerisinde bu kaybolduğu gerekçesiyle biz buna cevaz veremeyiz diyorlar. E, günümüzdeki ağırlıklı görüşün e, bu tür içeceklere çözgen olarak, yani aromaları, aroma maddelerini ya da bir takım yağ maddelerini, homojen bir şekilde çözmek üzere ya da koruyucu olarak katılan etil alkol çok az miktarda olduğu için ve bu serhoşluk edecek nitelikte bulunmadığı için, böyle bir amaçla da içilmediği için, ne kadar içilirse içilsin bu tür içeceklerin serhoş etme imkanı ya da gücü bulunmadığı için, günümüzde de hani kaçınmak çok daha mümkün olmadığı için, genel kanaat ve genellikle fıkıh heyetlerinin yaklaşımları bu şekildedir. Hatta Din işleri Yüksek Kurulumuz da bu konuyu ele almıştır değerli izleyenler değişik vesilelerle. Bu konuda az önce söylediğim doğrultuda karar vermiştir. Mesela o kararda özetle şöyle deniliyor. İşte ülkemizde bir takım işte meyveli içecek ya da aromalı içecek gibi alkolsüz içeceklerle ilgili resmi düzenlemeler vardır. Mesela Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği vardır. Daha önce de atıfta bulunmuştuk buna. Bu tebliğe göre, yani bu tebliğ kapsamındaki yani alkolsüz içeceklerde, yani işin doğasından kaynaklanan bir dakika az miktarda alkol oluşabilmektedir. Ama bu en fazla, en fazla litre başı 3 gramı geçmemesi gerekmektedir. Ee, aynı şekilde hani dışarıdan katılan hani bu aro, e, bir takım aromatik e, e, bileşikleri su içerisinde çözebilmek için de e, yine dışarıdan da çok az miktarda hani binde bir ile binde üç oranında bir alkol katılması e, mümkündür. Ama bu bir e, meyvede, sebzede ya da içeceklerde kendiliğinden oluşan alkol miktarından ya, ya o miktardadır ya ondan daha az e, miktardadır. Dolayısıyla hani bunların serhoş etme özellikleri bulunmadığı için, bu şekilde kullanılan şeyi içtiği zaman insan hani içki içmek gibi değerlendirilmediği için, yani bunların e, bunları alkollü içki kapsamında değerlendirmememiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bunların caiz olduğunu belirtmiş e, oluyor. Ama tekrar söyleyelim, e, bu konuda aksi kanaatte bulunanlar da olduğu için, özellikle şafi yaklaşımına göre az olsun çok olsun yani bütün etil alkol, Necis olarak kabul edildiği için ve bunlar da, e, da istihlak kabul edilmediği için yani çoğun içinde azın kaybolma kriteri buralarda geçerli olmadığı için e, bu konuya cevaz vermeyen e, günümüzde de alimler vardır. O yüzden hani bu konularda ihtiyatlı davranmak hani e, bu, bu bunu da bilerek hareket etmekte yarar vardır. Evet bunu bu şekilde açıkladıktan sonra biraz da yine bu içeceklerle yani alkolü içeceklerle bağlantılı yani bitkisel bitki kaynaklı ürünlerden olarak kabul ettiğimiz uyuşturucu maddeler ve bağımlılıklar konusuna da kısaca değinmekte yarar var. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi işte haşhaştı, hint kenaviri ve benzerleri hani bitkilerden bir takım ürünler elde ediliyor işte afyon, morfin gibi. Bunların e, uyuşturucu özelliğinin olduğunu biliyoruz. E, ya bir takım sentetik yani böyle bitkis bitkisel olarak değil de sentetik olarak yani yapay olarak üretilmiş olan uyuşturucular da var. Yani bunların keyif verici olarak kullanılması kesin bir şekilde yasaktır. Çünkü yani dinimizin en önemli ilkesi aklın e, korunması ilkesidir ve e, insan işte akıl ve ruh sağlığını bozan, yani kişinin işte iradesini elinden alan, düşünme gücünü yok eden, e, bedenini vücudunu işte harap eden e, tabii bu bunun sonucu olarak da aslında e, hem e, dini hem de dünyevi e, sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine e, getirmesini engelleyen engel olan yani bu şekildeki maddelerin e, alınmasını e, bu şekilde kullanılmasını kabul etmeyeceği izahtan varestedir yani bu, bunu dinimiz asla e, kabul etmez. E, Tabii bu aynı zamanda hani sadece sağlık açısından değil yani kişinin bireysel olarak kendi aklı, akıl sağlığını ortadan kaldıran bir şey değildir. Bu toplum olarak da hatta bütün yeryüzü olarak da yeryüzünü e, fesada boğacak, insanlar arasında kötülüğün yaygınlaşmasına yol açacak bir şeydir. O yüzden de yani bunların ticaretini yapmak da aynı kategoride değerlendirilmiştir. Bu sadece dini açıdan da böyle değil değerli izleyenler. Yani bildiğin yani uzmanlar gerek tıp uzmanları, işte psikoloji uzmanları, sosyoloji yani toplum bilimleriyle ilgilenen insanlar ve bu konuda yapılan çalışmalara da dayanarak insan sağlığı ve toplumun dillik ve düzenliği açısından da bu uyuşturucu madde kullanımının çok fazla zararlı olduğunu hatta yani bireysel olarak işi kullanmaktan çok daha tehlikeli olduğunu da Beyan ediyorlar. Yani toplumlar bakımından son derece öldürücü etkiye sahip olan maddelerdir bunlar. Çünkü bunlar değerli izleyenler hani kişiye bedense olarak vermiş olduğu zararların yanında yani insanları dış dünyadan koparıyorlar. Kendine bağımlı hale getiriyorlar. Böylece de her türlü kötülüğü yapmaya, her türlü suçu işlemeye de hazır bir insan haline getiriyorlar. Yani insanı kendi öz kimliğinden, insanlığından soyutlayacak noktaya da getiriyorlar. Bunun örneklerini her gün haberlerde, toplumda ya da bir takım yakın çevremizde görebiliyoruz. Allah bunlardan korusun. İşte o yüzden dinimiz hani içki yasağını bunlara da teşmil etmiş, yani bunlara da bunları da kapsamlı alacak şekilde genişletmiştir ve bu şekilde uyuşturucu kullanımı, sağlık nedenleri dışında, hani ilaç yapımında bunlar kullanılabiliyor bazen zaman zaman, bunların dışında, bunlar yasak kapsamında değerlendirilmiştir. Kıymetli izleyenlerimiz, yine bu bitkisel, bitki kaynaklı yasaklarla ilgili gündemimize gelen bir konu da sigara konusudur. Yani çağımızın belki en, en yoğun, en yaygın bağımlılıklardan bir tanesi, e, sigaradır Ve aynı zamanda çok yaygın olması, hatta yaş olarak da e, oldukça e, küçüklere kadar da yayılması dolayısıyla e, bunun etkisi, bunun zararları e, çok daha fazladır. E, Tabi sadece sigara meselesi değil, yani işte pipo gibi, nargile gibi e, bunlara da yani yine bu, bu kapsamda ele almamız gerekiyor. Şimdi şöyle başlamak gerekir, yani bu sigara meselesini ele alırken bir defa hani... Kesin olan e, bir takım şeyler e, belirtmemiz lazım. Onun üzerinde de bunun hükmüyle ilgili e, değerlendirmemizi bina edebiliriz. Onun üzerine bina edebiliriz. Şimdi biliyoruz ki e, biz son zamanlarda yapılan e, gerek tıpla ilgili gerek pozitif bilimle ilgili gelişmeler yani bu sigaranın zararlı olduğu konusunda artık tereddüte meydan bırakmayacak şekilde net bilgiler e, vermektedir. Yani bu, bu zararlı herkes bunu kabul etmektedir. Yani bunun e, insan sağlığına verdiği zararları her gün işte doktorlar söylüyorlar, hatta paketlerinin üzerinde de bir takım resimlerde şekillerle işte bu öldürücüdür, sağlığa zararlıdır diye kamu spotlarında da bunları görüyoruz. Ya yani bu sadece hani insan insanlara vermiş olduğu hastalıkların yanında e, hem bireysel olarak kişinin kendisine hem de çevrede yapmış oldukları kirli, kirlilikler de ayrıca. Ele alın e, alınması gerekiyor ve bu konuda da müsallandır. E, yani e, alışkanlıktır ve vazgeçilmesi e... Bırakılması da kolay kolay olmamaktadır. Hani bu konuda bu, bu sigaranın sebep olduğu tek tek hastalıkları sayacak değiliz. Yani bu herkes tarafından biliniyor. Bunun zararı olan hatta işte kansere yol açtığı konusunda artık tereddütün olmadığı bir şeydir. Özellikle akciğer kanserlerinin çoğunun nedeni sigaradan meydana gelmektedir. Bu etkileri de dikkate alarak... Günümüzde bu sigara konusu eski dönemlerde de ele alınmış ama günümüzde yeniden ele alınıyor. Yani çünkü zararları ortaya çıktıkça, yeni şeyleri ortaya çıktıkça hükümlere de ona göre değişiyor. Tabi eskiden derken çok da eskiye gitmeye gerek yok değerli izleyenler. Çünkü sigaranın geçmişi çok da eski değildir. Hani 14-15 asırlık İslam tarihi dikkate alındığında sigaranın geçmişi çok da fazla değildir. Yani birkaç asırlık bir döneme yayılmaktadır. Ee, tabii ilk çıktığı andan itibaren bunun hükmüyle ilgili görüşler de ortaya çıkmaya başlamıştı. Belki ilk dönemlerde bunun zararları çok da yaygın olmadığı için bunu cevazı yönünde de e, belki görüş beyan edenler olmuştu. Ama günümüzde yani hiç kimse bu sigara caizdir demiyor. Yani bunun caiz olmadığı konusunu herkes ittifakla kabul ediyor. Ama bunun hükmü nedir konusunda farklı değerlendirmeler var. Yani bu caiz olmamanın da tonları var bildiğiniz gibi. Yani mekruh var işte tenzehen mekruh var, tahrimen mekruh var, haram var. Şimdi işte bu, bu şeye göre, bu değerlendirmelere göre de Farklı farklı görüşler ortaya çıkmış oluyor. Tabi bazıları diyor ki yani bu konular naslarda yer almadığı için tamamen iştihadi bir e, konudur. Yani iştihadi bir e, konuda e, hüküm vermekle doğrudan naslarda Yer alan bir konuda hüküm vermek aynı değildir. Ama biz biliyoruz ki pek çok yeni problemler Kur'an ve sünnette doğrudan yer almamaktadır. Yani bir şeyin Kur'an ve sünnette doğrudan doğruya yer almaması demek ha onunla ilgili yasaklar belirlenemez anlamına gelmemektedir. Çünkü dinimizin genel ilkeleri, bir takım ölçüleri gerek sağlığımızla ilgili gerekse bu helal haramla ilgili bir takım yaklaşımları, ölçüleri, kıstasları vardır. Yani bunlara vurarak, bunlar üzerinde temellendirerek sigarayla ilgili hükmü de ortaya koymak mümkündür. Yani bu konudaki tabii tartışmalara da değinmek kaydıyla. Şimdi burada sigarayla ilgili görüşler hangi açılardan ele alınıyor? Ben daha önce hani biraz önce daha çok işin e, sağlığa, çevreye e, ve topluma verilmiş olduğu zararlardan, e, zarar yönünden e, biraz açıklamıştım. Bunun yanında bir de yani hem zarar açısından bu değerlendiriliyor hem de e, israf ve dinimizin çok önemli ilkeleri olan israf yasağı, ve bir takım işte yükümlülüklerimizi gerek ailemize gerek akrabalarımıza e, yönelik bazı yükümlerimizi ihmal e, açısından da bunlar değerlendiriliyor. Zarar açısından bakarsak onu az önce de söylediğim gibi yani bugün artık e, ilmen ve tıbben e, sigaranın zararlı olduğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Yani nikotinin bağımlılık yaptığı ve bünyede e, kanserden sinir sistemine e, ve diğer bir dizi hastalıklara kadar bunların yol açtığını biliyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de hani bu noktadan bakacak olursak bu açıdan ilginç. E, değerlendirecek olursak Kur'an-ı Kerim'de kendinizi tehlikeye atmayın ayet-i kerime var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de daha önce çok çok dile getirdiğimiz la darara ve la dirara yani zarar vermek yoktur. Zarara zararla karşılık vermek de yoktur ifadesi. Yani dini hükümler için çok önemli bir kriterdir. Bu açıdan hani sigaranın insan bünyesine, sağlığına ve toplum sağlığına zarar vermesi yönüyle mahsurluğu olduğunu söyleyebiliriz. Ama şimdi eğer zarar noktasından bakacak olursak bu kişiden kişiye de değişecektir. Yani bazılarında bunun zararı daha fazla olacaktır. Bazılarında daha az olacaktır. Yani bir kronik rahatsızlığı bulunanlar bakımından farklıdır. Normal sağlıklı insanlar bakımından farklıdır. Az içen çok içine göre farklı değerlendirilebilir. İşte o yüzden genel olarak bunun mahsurluğu olduğunu beyan etmekle beraber bunun hükmünün işte mekruhtan harama kadar uzanan bir yelpazede olduğunu kabul etmemiz gerekir. İşi israf ve hani klasik anlamda tebzir derler, biraz saçıp savurma açısından bakacak olursak, israfın yasak olduğunu biliyoruz. İşte vekulû veşrebû velâ tusrifû ayetinden de bunu net bir şekilde anlıyoruz. Yani bu açıdan israf kapsamına girer. Yani israf demek, yani iyiiniz içiniz fakat israf etmeyiniz buyuruluyor bu ayet-i kerimede. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de, yani harcamalarında işte ölçülü, muhtedil olunmayı, ölçülü davranmayı, yani malların yani boş yere harcanmaması önerilmektedir. Bu açıdan sigaranın israf kapsamına girdiğini de söyleyebiliriz. Yani bu çünkü bunun bir faydası yok. Aynı şekilde eğer bir kişi kendi zorunlu olduğu halde aile bireylerinin ya da yakınlarının nafakasını onlara harcamıyor da, sigaraya harcıyorsa elbette ki bu noktada da e, bir e, günah işlemiş olur. Bu açıdan da bir sakıncaya girmiş olur. Yani özet olarak söylememiz gerekir, e, gerekirse, yani bunlar kişiden kişiye de değişeceğini de dikkate alarak, genel anlamda sigaranın caiz olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu e, caiz olmamanın mekruhtan, yani tahrime mekruhtan harama kadar uzanan bir... E, hüküm kategorisi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Mesela %100 kendi vücuduna zarar verecek ve ölümle yol açması %100 olacak derecede uzman görüşleriyle kesinlik kazanmış. Yani o kişinin sigara içmesi elbette haram olacaktır. Onun dışında yani bir takım yani zararlı olmakla beraber zarar ve bu şekilde sağlık açısından, e, ...risk taşımakla beraber kesinlik taşımıyorsa, he, onları da belki tahrim ve mekruh kategorisinde değerlendirilebilir. Tabi mezheplerin bu haramdı, mekruhtu konusundaki yaklaşımları da farklıdır. İşte Hanefilerin tahrim ve mekruh dediğini diğer bazı mezhepler tamamen haram olarak da değerlendirmiş olabilir. Bu konuda kesin bir hüküm verme yerine bunun doğru olmadığını, e, caiz olmadığını ama... Hükmünü de bireylerin kendisinin belirlemesi gerektiğini söyleyerek bu konuyu da bitirmiş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.